diğer herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'dayız. Ben Rauf Kösemen. Ortadoğanlı Özlüler bugün e, bir mevsim e, hastalığı, grip geçirdiği için yanımızda değil ama e, bir konuğumuz var. Konuğumuz Alp Köksal. E, kan Akademi Türkçenin e, direktörü. Kan Akademi Türkiye değil, Kan Akademi bir Türkçe. Özellikle orayı düzeltiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben e, bir samimiyete dayanarak Alp e, demeye devam edeceğim. Tabii. Dinleyicilerimiz e, bizi hazır görür. Canlı yayındayız. Yayın masamızda Feryal Kabil var bizimle beraber. Diyerken başlıyor. Evet, e, Kan Akademi Türkçe'nin direktörü Alp Köksal bugün insanlığa ve gönüllü kuruluşlara hizmet kategorisinde e, bir ödül aldı Kasım ayının son günlerinde. 2017 e, Türkiye birincisi seçildi. Bu Teen Outstanding Young Persons ödüllerinin Türkiye ayağında aldı. Önce e, bu ödülle ilgili biraz bilgi alalım. E, bir sivil toplum örgütü veriyor. Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından veriliyor. Galiba bir çeyrek yüzyıldır da verilen bir ödül bu herhalde. Evet sanırım yurt dışında biraz daha uzun. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 23.sü bu sene gerçekleşti. E, uzunca bir süredir devam eden JCI yani Junior Chamber International Türkçe'si Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından e, her sene düzenlenen bir ödül bu. Türkiye'nin e, başarılı 10 genci diye Türkçe'leştirmişler Ten Outstanding Young People. E, tabii çok değerli sivil toplumda çalışan herkesi eminim motive edebilecek bir. Ee, ödül ee, buradan ben organizasyonu yapan JCA Türkiye ve JCA İstanbul ailesine tekrar teşekkür ederim. Büyük bir motivasyon. Ee, biz e, programının başlığını, bu programın başlığını gönüllülük e, dedik, gönüllülük üzerine konuşacağız Alp Köksal'la dedik. O zaman e, ödül de gönüllü genç liderlere verilen bir ödül. E, ödülün kapsamı bu yani e, şeyin Alp Köksal'ın aldığı ödülün Türkiye'den 10 e, başarılı gence veriliyor. E, ...kategori olarak insanlığa ve gönüllü kuruluşları... ...hizmet alanında aldı Ayb Köksel. Doğrudur. Çok farklı kategoriler var. Aslında... ...eminim bu ödülü hak kazanan... ...on kişi de insanlığa hizmet etmek için... ...bütün bu faaliyetleri <gülüyor> yürütüyorlar. <gülüyor> evet. Ama ben eğitim tarafında... ...çalışan biri olarak... ...birebir sivil toplumla... E, ...ve sosyal girişimcilik üzerine çalışan biri olarak... ...sanırım e, insanlığa... ...ve sivil toplum kuruluşlarına... E, ...fayda sağlayan... ...bu ödüle layık görüldüm. E, Tabi... Yani hepimizin amacı insanlığa fayda sağlamak. Onun da bir kere de altını çizmek isterim. Yok tam da öyle olmuyor biliyor bazen. <gülüyor> yani insanlığa pek fayda sağlamayan şeyler üreten şirketler, bunlar için çalışan insanlar, buna gönül vermiş gönüllü kuruluşlar da var epeyce. <gülüyor> hani silah lobileri, kömür petrol lobileri vesaire onlar çok da bizim geleceğimizi takmıyorlar gibi gözüküyor. İşte eğitimci olunca biraz daha bir idealist yaklaşmaya <gülüyor> çalışıyor insan geleceği. Umarım onlar da eğitimle bir gün çok daha farklı bakacaklar. Dünyaya hazır eğitimci derken oradan Gidelim mi ee, seni Eğitimci yapan şey e, Tam olarak nedir biraz onu e, Özetler misin bize Biraz klişe bir laf ama seviyorum ve kullanıyorum Ben eğitimle ilgileniyorum Çünkü her gün öğreniyorum Aslında bugün hepimiz her gün Yeni bir şeyler öğreniyoruz çevremizdekilere Belki farkında olarak belki değil yeni bir şeyler Öğretiyoruz dolayısıyla Bugün paylaşarak öğrenilen bir ortamda eğitim veya benim daha çok kullanmayı sevdiğim tabirle öğrenme çok daha farklı bir yere gidiyor. Benim hikayemi sorarsanız tabii ki uzun bir süre öğrenci olarak sonrasında akademisyen olarak üniversitede devam ettim. Bir şansım oldu yurt dışında da e, hem lise hem üniversite düzeyinde e, öğrenci olarak deneyimleme şansı buldum. Hem Türkiye'de hem Amerika'da bu biraz eğitimi olan bakış açımı değiştirdi. Sonrasında akademisyen olarak üniversitede devam ederken de ister istemez hem araştırmalarda karşıma çıkan Türkiye'nin eğitimli olan sınavı, bu genç nüfusu nasıl bir avantaj haline getirebilir Türkiye, nasıl kullanabilir hem ekonomik anlamda hem sosyal fayda anlamında bunları sorgularken e, kendimi biraz daha eğitimin içinde buldum. Hem üniversitede araştırmacı olarak çalıştım hem de Kan Akademi'nin, Bugün 36 dilde verdiği 1 milyardan fazla dersle belki de dünyanın en büyük ücretsiz öğrenme platformu olarak tanınan bu uluslararası, eee, kar amacı gütmeyen kuruluşun Amerika'dan sonra anavatanından sonra ilk uluslararası ofisinin açılış startup ekibinde yer alma şansı buldum. 2012'den itibaren de Türkiye'de Khan Akademi Türkçe Ekibinin bir parçası olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkçe vurgusunu siz yaptınız. Ben de buradan bir açıklama yapayım hemen dinleyicilerimize. Bugün eğitim artık coğrafi sınırlardan bağımsız bir hale geliyor. Zamandan ve mekandan bağımsız bir olguya dönüşüyor. Bu sebeple biz de Kaan Akademi'nin ilk uluslararası ofisini kurarken bir isim koymamız gerekiyor. Tabii ilk akla gelen Kaan Akademi Türkiye ama dedik ki bizim... ...kullanıcılarımız, yani bu platformu kullanarak öğrenen insanlar Türkiye'de olmak zorunda değiller. Türkçe konuşan herkese fayda sağlamak için bu platform kuruldu. Dolayısıyla Kaan Akademi Türkçe daha uygun bir isim, daha global bir isim diye düşündük. Çünkü bugün Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Türkler de kullanıyorlar. Ve ilginçtir bu şekilde gelişti. Kaan Akademi İspanyolca, Fransızca gibi bütün bu isimler bu şekilde 36 dile devam etti. İlk kurulan Türkçe galiba değil mi dünyada? Evet, evet. orada bir hem Kaan Akademi'nin aslında bir sosyal girişimcilik hikayesi var. Hem de bir nebze de olsa Kaan Akademi Türkçe'nin de bir sosyal girişimcilik hikayesi olduğunu belki söyleyebilirim. Çünkü ana vatanından sonra ilk defa farklı bir yerde, farklı bir dilde bu işi yapmayı denedik. Ve bugün milyonlarca ders veren bir platform haline döndü Türkiye. ...hem de uluslararası her dile çevrilen bir platforma dönüştü Kaan Akademi. Mutluyuz ilki böyle bir girişimde bulunmuşuz. Kaan Akademi'nin en ilginç özelliklerinden birisi... ...bilişim altyapısını kullanarak daha doğrusu internet teknolojilerini... ...onun yarattığı iletişim olanaklarını kullanarak... ...fırsat eşitliğini geliştirmesi, genişletmesi diyelim daha doğrusu. Çok doğru. Biraz bunun üzerine konuşmak isterim doğrusu. Çünkü hani uzunca bir süredir... Dünyanın gündeminde bir okul kavramı vardır hep. Okul şart mıdır? Mevcut okullar okul haliyle devam edecek mi? Bütün bu tartışmaları pratikte çözen veya dağıtan diyeyim veya onlara yeni alan açan bir şey oldu internet, internet üzerinden iletişim. Çok doğru. Ben iki kısımda... Fikirlerimi paylaşmaya çalışacağım. Birincisi ilk söylediğiniz dijital teknoloji artık hayatın her alanında olduğu için eğit gibi eğitim için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Ve bu fırsatların belki de en önemlisi eğitimde fırsat eşitliğini artık bir hayal değil biraz daha ulaşılabilir bir şey haline getiriyor. Tabii bilgi sınırlardan bağımsız paylaşılıyor. Her birey kendine en uygun hızda istediği zaman istediği yerde bilgiye ulaşabiliyor bilgi yani öğrenme tarafı bilginin aktarılması bu işin sadece bir kısmı. Bizim düşüncemize göre tabii ki eğitimi tam anlamıyla kurgulamak için fiziksel ortam hala önemini koruyor. Yani sorunuzun ikinci kısmı okullar bence şu aşamada var olmaya devam edecekler ve etmelilerdi. Çünkü biz insanlar sosyal canlılarız. Paylaşarak öğreniyoruz, tartışarak öğreniyoruz. Evet artık bilgiye çok daha fazla kaynaktan ulaşabiliyoruz ve bu eğitime için önemli bir fırsat sunuyor. Fakat tam anlamıyla bir eğitim hala paylaşımlı bir ortamda, insanların bir araya geldiği bir ortamda olmalı. Ha şu olabilir, dijital teknolojiler insanların bir araya geldiği ortamları da değiştiriyor. Farklı bir ekosistemde, farklı bir yaklaşımla belki eğitimi kurgulayabilir okullar. Yani ben okulların dönüşmekte olduğunu, eğitimde dijital dönüşümün hedefinde öğretmenler okullar olduğunu, hedefinde deyince yanlış anlaşılmasın, aslında öğretmenlerimizin de işini kolaylaştıran bir dönüşümden bahsediyorum. Ama bu sayede okulların da dönüşerek var olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Biliyorum bazı MOOC'lar veya Açık kaynaklar okulların yerine geçerek bir eğitim kurgusu yapmaya çalışıyorlar. Evet fırsat eşitliği adına e, önemli girişimler bunlar. Çünkü o bilgiye o öğrenme şansına erişemeyen insanlara bir fırsat sunuyorlar. Ama yine de dünya genelinde ben sosyal öneminden dolayı okulların var olmaya devam edeceğini düşünüyorum. E, galiba biraz mesele şeyde biraz e, okulların ölçme ve değerlendirme üzerine kurulmuş olması daha doğrusu burada e, elektronik e, e, okuldan veya işte internet ortamındaki okuldan bu iletişim platformlarında ortaya çıkan öğrenme biçimlerinden farkları bunu e, sertifika ede, sertifike edebilmeleri yani bir diploma veriyor olmaları bir ölçme değerlendirme e, kriterine uygun e, bir takım şeyler araçlar yaratabiliyor olmaları işte bunlar sınav sistemleri not sistemleri ortalamalar mesleki yeterlilik belgeleri falan gibi şeylere tercüme edilebiliyor. Biraz bunların varlığı bu meselelere biraz mesafeli duran herhangi birisini okullara da mesafeli durmaya itiyor. Yani sanki <gülüyor> Ee, ...diplomayı vermediği andan itibaren e, bütün öğrenme şeyi değişecekmiş gibi, ekosistemi değişecekmiş gibi. <gülüyor> Tabii gözden kaçırdığımız bir nokta var. Dünya artık o kadar hızlanıyor ki diplomaların raf ömrü belki beş sene, belki gelecekte üç sene, belki çok daha kısa olacak. Çünkü artık benim dünya görüşüm beceri odaklı bir eğitim üzerine kurulu... Maalesef çoğumuz e, üniversiteyi okuyoruz, bir diploma alıyoruz, o diplomayı duvara asıyoruz ve sanki öğrenme o dört duvarla, 12 seneyle, 16 seneyle kaç sene okula gittiyseniz o dönemde sınırlı bir olgu olarak hayatımızda kalıyor. Halbuki hızlanan bir dünyada her gün öğrenmeliyiz, hayat boyu öğrenmeliyiz ve ancak bu şekilde bu değişime adapte olabiliriz. Dolayısıyla evet diplomaları okullar veriyor ve vermeye devam edecek. Hoş bu işi yapan online kurumlar da var. Yani e, ...internet üzerinden bir ders aldığınızda sertifikasyon veren hatta diploma veren kurumlar ortaya çıkmaya başladı. Sonuçta bütün diplomaların e, kendine göre bir değeri var ama ben artık diploma sisteminin de e, çökmeye başladığını düşünüyorum. Çünkü bugünün dünyasında 10 sene önce 20 sene önce alınmış hiçbir diplomanın çok fazla anlamı olmadığına inanıyorum. Ben 25 yıldan fazla bir zamandır aynı işi yapıyorum. Hatta hani 30'da, 30 de denilebilir işin benzer katmanlarını ayrı işler olarak saymazsak, genel olarak işte tasarım, endüstri, tasarım alanında çalışıyorum. Daha önce endüstride, ondan sonra iletişim alanında falan. Lakin hiç bugüne kadar, son 1-2 yıl öncesine kadar, ...hiç başka bir iş yaparak... E, ...hayatımı kazanabileceğimi... ...veya işte ömrüm boyunca bu işten başka bir iş... ...yapıp yapamayacağımı düşünmedim... ...hiç sorgulamadım... ...hep bunun bir üst katmanına... ...bir geliştirilmiş <gülüyor> versiyonuna atlamaya çalıştım... ...tasarım alanında... E, ...yakın zamanda... E, ...bu mesele üzerine biraz... E, ...çalışmaya başladıktan sonra... ...öğrenme üzerine... E, ...çalışmaya başladıktan sonra fark ettim ki... ...böyle insanlar var... ...yani hayatının... E, işte 50 yılını tek bir iş yapmadan geçiren, 10 ayrı iş yapmış, birini bırakıp öbürüne başlamış. E bunların da büyük çoğunluğunda e, en azından toplumsal kriterlere göre başarı da üretmiş. Yani, e, bir maymun iştahlılıktan çok tatminle öbürüne geçmiş gibi görünen insanlar da var. E, hakikaten bu diploma meselesi bize... ...galiba ömrümüz boyunca... ...aynı şeyleri yapmayı da vazeden eden bir şey. O yüzden de değişmesi gerekiyor yani bunun. <gülüyor> Doğru, işin öyle bir tarafı da var ama... ...işte jenerasyon farkı diyorlar ya... ...belki <gülüyor> burada biraz onu konuşmak lazım. Artık gençlerin... Tek bir işe hem meslek olarak hem de iş yeri olarak söylüyorum. Bağımlılığı yapılan araştırmalara göre. Bağlılığı yanlış söyledim. O kadar azaldı ki artık neredeyse bir buçuk senede bir iş değiştiren bir kuşakla karşı karşıyayız. Ve alttan gelenler için belki bu değişim daha da hızlı bir hale gelecek. Ama biz eğitimi beceri odaklı olarak ele alırsak. Yani bilgi odaklılığın bugün çok fazla ne yazık ki değeri kalmıyor. Çünkü her gün yeni bir bilgi var. Eskiden... Bilgiye ulaşmanın yolu bir bilene sormakken şimdi ne yapıyoruz? Genelde işte internette arama çubuğuna yazıyoruz, bilgiyi ulaşıyoruz. Doğru olduğunu çoğu zaman varsayıyoruz. Tabii ki araştırma yapmak lazım. Ama bilginin bu kadar hızlı ve özgürce paylaşıldığı bir ortamda artık e, çok daha farklı bir yere doğru gidiyor dünya ve gençler de belki bu sebeple becerilere odaklanmalılar. 21. yüzyıl becerilerine odaklanmalılar diye söylüyorum hep. E, girişimcilik bunlardan bir tanesi. Liderlik, inovasyon. Belki aralarında en değerlisi hayat boyu öğrenme. Çünkü gerçekten hayat boyu öğrenme bir insanın kariyerinin de kapılarını açacak. Hem çalıştığı sektörde kendini başarılı kılacak. Hem söylediğiniz gibi farklı alanlara geçebilmesine e, olanak sağlayacak bir kavram. Neticede hızlanan ve değişen bir dünyada ben çok da farslı fazla bir şansımız yok hayat boyu öğrenmek zorundayız diye düşünüyorum e, bu e, şeyle ilgili e, ödülle ilgili konuşurken e, birkaç kavram kullanmıştık e, şeyden programdan önce de program sırasında da işte sivil toplum, sosyal girişimcilik e, dijit eğitimde dijital dönüşüm falan gibi kavramlar kullanmıştık Buraya biraz girmek isterim aslında. Bu dijital dönüşümün girişimcilik meselesinin etkisi nedir? Nasıl ortaya çıkartıyor? Sanki çok koşutmuş gibi çünkü. Yani bunların ikisi de... ...birbiriyle yan yana yürüyorlar... ...daha önce duymadığımız sözlerde sosyal girişim sözü... ...iletişim ortamı... ...dijitalize olduktan sonra daha sık duymaya başladık... ...evet sanki her sektör... ...zaten dijitalize oldu... ...ben eğitimin biraz daha geriden geldiğini... ...düşünüyorum bu konuda... ...çünkü birçok şey dijitalleşirken... ...örneğin bankalar veriyi, büyük veriyi... ...kullanarak müşterilerini... ...bizi bizden iyi tanırken... ...biz eğitimciler hala veriyi sınıflarımızda... ...yeteri kadar aktif kullanamıyoruz... Düşünsenize her öğrencinin hangi konuyu ne zaman nerede ne kadar çalıştığı bildiği öğrendiği nerede eksiği olduğu bunların hepsi aslında dijital platformlarda kayıt altında. Ee, dijital her yerde ve bu tabii ki girişimciliği de dönüştürmeye başladı. Yeni iş modellerinin büyük bir kısmı zaten ya dijital doğuyor ya da dijital ayağı çok güçlü bir şekilde kurgulanıyor. Sosyal girişimcilik için ben... Dijital bir şart mıdır emin değilim ama bugünün dünyasında dijitalsiz de çok fazla bir şey kalmadı gibi. Bir plak sever olarak hala analoğun öneminin de büyük olduğuna inanıyorum. Bunu da söylemek isterim burada. Ama şaka bir yana sosyal girişimcilik gençlerle de çok popülerleşen bir kavram. Sanırım yayından önce de konuşurken geçmişti. Bir kere de buradan söylemek istiyorum. Biz özellikle üniversiteli gençler hatta artık liseli gençler girişimcilik konusunu konuşurken genellikle girişimlerin başarısını kazandığı parayla ölçüyoruz. Yani bu şekilde e, kurgulanıyor. Başarı nedir? Kazanç nedir? E, çoğu girişimci için evet par paradır, kardır. Halbuki sosyal girişimlerin, sosyal girişimcilerin bu dünyaya kattığı şeyi belki de parayla ölçmek mümkün değil. Çünkü sosyal girişim ne demek? En basit tabiriyle... Bir taraftan tabii ki bir gelir modeli olacak, yaşayabilecek. Diğer taraftan da amacı kendi cebine değil topluma fayda sağlamaya amaçlayan, toplumda farkındalık yaratmaya amaçlayan ve dönüşüm, değişim yaratmaya amaçlayan bir sosyal yaraya parmak basan girişimcilik modelidir diye ben kabaca tanımlıyorum. Bu alanda çalışan çok değerli insanlar ülkemizde dünyada da var ama... Tabii ki bilinen girişimcileri konuşurken biraz kar odaklı oluyor gençler. Şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma da olmasın tabii. Hani bu işin çok fazla dijital tarafını konuşuyoruz. O yüzden sanki dijitalde üretilen nesneler veya hizmetlerden ibaret bir şey konuşuyor gibi oluyoruz. Yani mobilya üreten birisi de sosyal girişimci olabilir. O mobilyayı internet üzerinden pazarlaması... E, onun aslında e, kol emeğiyle veya bilek emeğiyle bilek gücüyle bir şey üretmediği anlamına da gelmiyor. Yani bir yandan da böyle bir şey de var. E, bu dijitalleşmenin kutsadığı alan e, eli üretime değmeden bir şeyler yapmak isteyen insanlar <gülüyor> yaratıyor yani evet. önümüzde. E, biz e, Kan Akademi'nin eğitimlerini e, izlerseniz orada göreceksiniz. Orada sadece insanlara tahtadaki yazıları göstermiyorlar. Yani orada <gülüyor> bir takım beceriler de öğretiyorlar ve o becerileri geliştirmek için... Bir takım yöntemler de e, öğretiyorlar. Kaan Akademi yardımcı bir araç. Özellikle de bunu okulları gezerken... ...veya eğitimle ilgili birçok seminerde... konferansta anlatmaya çalışıyorum. Önce öğretmen başta olmak üzere. Hem öğrencilere ücretsiz bir kaynak... ...hem kendi gelişimlerini takip edebilecekleri... ...böylece kendilerini yönlendirebilecekleri... ...bir platform. E, hem de bunun yanında biz... E, ...şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak da... ...bugün eğitim nereye gidiyor... Yeni nesil bir öğrenme ortamı nasıl olacak, nasıl şekillenecek? Bunu biraz hayal edebilip kurgulayabilirsek işte o zaman eğitimin geleceği içinde daha e, net bir rotaya sahip oluruz ve bu şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. E, bu da... Dediğim gibi işin biraz daha sivil toplum tarafı yani hem içerik sağlayıcı hem de klasik bir STK olarak bir vizyon sağlayıcı olmaya gayret ediyoruz. İzninizle bir şey ekleyeceğim bende. de. Tabi burada ödülden konuştuk çok güzel mutluluk verici bir şey ama... Her ne kadar bu benim şahsıma verilmiş bir ödül olarak gözüküyor olsa da bu emeğin, bu çabanın arkasında koca bir takım ve 500'den fazla gönüllü çalışıyor. Bu vesileyle ben şu anda ofiste yeni videolar üzerinde, yeni eğitim içerikleri üzerinde çalışmakta olan Kaan Akademi Türkçe ekibine de bir kere daha buradan teşekkür ediyorum. Ve tabii ki 500'den fazla gönüllünün katkısı olmasaydı... Bugün Kan Akademi Türkiye'de var olamazdı bunun da altını çizmek istiyorum. Evet şimdi hazır buraya gel buraya kadar gelmişken bu gönüllülük meselesine de bir kez daha girelim konuşmanın başında geçirmiştik. Ee, aslında e, senin yaptığın hiçbir tür gönüllü liderliği yani gönüllülerin e, kendilerini daha verimli e, kılabilecekleri ortamlar yaratıyorsun ve e, bir ön açıcılık sergiliyorsun. E, bu Biraz şey bir soru olabilir. Spontan olduğu için hazırlıksız yakalayan bir soru olabilir seni ama... ...Türkiye'de bu gönüllülük denilen şey ne alemde? <gülüyor> yani buna cevap vermek bana düşer mi bilmiyorum. E, tabii eğitim... Gön Gönüllü bir radyonun içinde çalışıyoruz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Gönüllü ekosisteminde bu konuları konuşmak bazen daha kolay, bazen daha zor olabiliyor ama... E, ...malum gönüllülük belki de bu dünyadaki en zor meslek. Çünkü herkes vaktini geçirdiği... Uğraş verdiği şeyin karşılığında bir şey almaya alışık ve ya bu şekilde bir beklenti içinde oluyor. Gönüllülük hem normal bir işte çalışıyormuş ciddiyetinde çalışıp hem de karşılığında bir beklentiniz olmaması gereken bir iş. Evet gönüllerin bir kısmı belki bu noktada takdir edilmek başta olmak üzere bir geri bildirim bir beklenti içinde oluyorlar. Bu da çok normal ama ben... Sivil toplum Türkiye'de gelişiyor diye yuvarlak bir cevap vererek çok fazla o tarafa girmek istemiyorum. Tabii biz de e, özellikle eğitim tarafında şunu yapmaya çalıştık. Ben de Türkiye'deki eğitime katkı sağlamak istiyorum. Eğitimin e, gelişime açık olduğuna inanıyorum diyen yüzlerce, binlerce e, insanla bugüne kadar yolumuz kesişti Kan Akademi çatısı altında ve bu insanlara en azından bir amaç yapabilecekleri bir ...kullanabilecekleri bir araç vererek bilgilerini e, paylaşmaları... Yabancı dil biliyorlarsa tercüme konusunda destek olmaları veya eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak istiyorlarsa tamamen ücretsiz ve kar amacı gütmeyen bir kaynak olarak Kaan Akademi'yi çevrelerindeki okullara tanıtmaları gibi pek çok alanda gönüllerden destek alıyoruz. Almaya da devam ediyoruz büyük bir ekiple. Aralarında öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler, ev hanımları veya profesyonel hayattan bireyler kendi bilgi alanları doğrultusunda eminim gönüllülük yapabilecekleri. ...yerler bulabiliyorlar. Bizde de, Kaan Akademi'de de, sivil toplumun genelinde de. Ama önemli olan gönüllülük ciddi bir meslektir. Belki bunu kabul ederek gönüllü olmak lazım. Çünkü yani bütün STK'ların, dünyada bütün STK'ların başına gelen bir şey. Bir gönüllüler bir gün var, ikinci gün yoksa... E ...bu da o STK'ya çok fazla katkı sağlayamayabiliyor. Devamlılık, sürdürülebilirlik çok önemli. Evet, sizin programınızda ne tür alanlarda çalışıyor Gönüllüler? Yani girdiklerinde ben bir şeyler yapmak istiyorum diyen dinleyicilerimiz hangi alanlara talip olabilir? Ben burada o zaman şeyi de söyleyeyim hemen. Kaan Akademi.org.tr bizim adresimiz. Evet, ee, bunun sonuna bir de slash e, yazarsanız orada farklı birkaç alan karşınıza çıkmış oluyor. Biraz da zor bir ismimiz var. Özellikle böyle radyoda daha önce de başıma geldiği için e, benim gayri resmi adım artık Kaan Bey oldu zaten <gülüyor> bir yere gittiğimde. Evet Kaan Akademi. K-H-A-N diye evet. yazılıyor. Ve akademi ne yazık ki İngilizce, C e, ve... Y ile yazılıyor. İnternette Kan Akademi diye arattığınızda karşınıza çıkacaktır. Çok fazla zahmete girmeye gerek yok. Evet, kurucusunun ismiyle anılıyor. Evet. Hindistan kökenli birisi olduğu için kan ismini kullanıyor. Evet, kan çok yaygın bir soyad. Bazen aktör olan Salman, Khan Amir, Khan da karışabiliyor. Ama e, internete yazdığınızda Kaan Akademi karşınıza çıkacaktır. Gönüllülük alanlarımız arasında sanırım en çok, sayı olarak en çok gönüllü... Bu yabancı bir kaynak İngilizce bir kaynak biz Türkçeleştiriyoruz dolayısıyla o tarafta bize destek oluyorlar hem videoların türkçeleştirilmesi hem web sitesi platformun arayüzünün türkçeleştirilmesi ve burada yani bu işi bilenler e, rakamı anlayacaklardır. 15 milyon kelimelik bir havuzdan bahsediyoruz. Yani 3-5 kitap değil binlerce belki e, 20.000 bin, 30.000 bin kitap tercümesi gibi bir kavramdan, öyle bir kütüphaneden bahsediyoruz. E, bu işe senelerdir gönül veren değerli ...gönüllerimiz de oldu veya ben çorbada tuzum olsun işte birkaç gün destek olabilirim diyenler de oldu. Veya e, devlet tiyatro sanatçıları, ses sanatçıları da derslerin sesleri olarak kendi alanlarında bize gönüllü olarak e, katkı sağladılar. E, genelde bu soru sorulduğunda şunu söylüyorum, gönüllü olmak istedikten sonra bunu kafaya koyduktan sonra mutlaka katkı sağlayabilirsiniz o zaman bekliyoruz e, oh. Kan Akademi sayfasına dinleyicilerimizi. Programın sonuna geldik. Diğer kamdaydınız Açık Radyo 94.9'da. Konuğumuz Alp Köksal'a teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu her zamanki gibi. Biz teşekkür ederiz <gülüyor> tekrar. E, yayın masamızda Ferel Kabil vardı. Ben Rauf Kösemen. Hoşça kalın. Diğer kam